Rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Ve dostlar tekrar tekrar tekrarladığımız üzere Yönler ve yollar savaşının cereyan ettiği bu dünya hayatındaki yürüyüşten Kulluk yürüyüşünden bahsediyorduk ve Talut ile Calut kıssasını sizlerle paylaşarak yolumuza kulluk yürüyüşümüzü sizlerle paylaşmaya, ibretlerden ders çıkarmaya, hadiselerden pay çıkarmaya, asrı saadetten gelen bu devaları zamanımızın dertleriyle buluşturarak şifayı çıkarmaya gayret ediyorduk. Ve başlayalım. da birlikte yola çıkanlar oluyordu. Sefer sınavı sunuyordu yine Allah onlara. Ama suyu görünce, sınavı görünce seferi unutuyorlardı. Çoğunlukla saflar çöküyordu. Talut askerlerle beraber cihat için ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. ''Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmazsa bendendir. Ancak eliyle bir avuç içen de istisnadır. O da bendendir.'' diyordu. Ve nehir gözükmüştü. Allah'ın imtihan nehri karşıda duruyordu. İçlerinden pek azı müstesna hepsi nehirden içtiler. Câlût ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince bugün bizim Câlût'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yoktur diyorlardı. Kendilerinin sonunda Allah'ın huzuruna varacaklarını bilenler. Kendi aralarında nice az kişiler vardır ki sayıca kendilerinden çok olan topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah Sabredenlerle beraberdir diyorlardı Nehrin suyuna ulaşınca Ne talut ne de komut dinlenmez olmuştu Kana kana içiyorlardı Haddi aşıyorlardı Kural, ilke, ölçü Nizam tanımaz oldular İçtikçe şiştiler Ve şiştikçe yığılıp kalmışlardı Yürüme fonksiyonlarını yitiriyorlardı. Misyonsuz, amaçsız, sorumluluklardan uzak, gayesiz yığına dönüşmüşlerdi. Yürüyüşün ilk aşamasıydı. Allah size bir nehirle imtihan edecek diyormuştu önceden halbuki. Ve nehrin suyu ile tükenenler, dizlerinin bağı çözülenler, artık adım atacak mecali kendilerinde bulamıyorlardı yüzüne çakılı kalmışlardı. Çünkü suyu... ...sefere tercih etmişlerdi. İkinci aşamaya baktığımızda görüyoruz ki... ...bugün bizim... ...Calut'a ve askerlerine... ...karşı koyacak gücümüz yoktur diyorlar. Düşmanın sayısal üstünlüğü karşısında... ...panikleyenlerin ruh halini görüyoruz. Calut'un askerleri... ...gücü karşısında ne yapabiliriz ki... Tavutun devası gücü... ...devası gücük yanında elimizden ne gelir ki? Nice az kişiler... ...vardır ki... ...sayıca kendilerinden çok olan topluluklara... ...Allah'ın izniyle galip gelmiştir... ...demeyi unutmuşlardı. Sindiler... ...sıcak çatışmadan önce... ...psikolojik savaşta bitmişlerdi. Artık yürüyenlerden değil... Oturanlardan olmuşlardı Dostlar Önceki peygamberlerin yaşadıkları Dönemlerde olduğu gibi Alemlerin sultanı Sevgililer sevgilisi Sevgili peygamberimizin yaşadığı zamanda da Oturanlar oluyordu Sevgililer sevgilisiyle Birlikte yürüme sözü verip de Oturanlar Belki de Resulullah aleyhissalatü vesselamı En çok üzen En çok yoran bunlardı Beraber çıkıyorlardı Aşk meydanına Kendilerini öldürmek için Gelenleri diritmek için savaşma Sözü veriyorlardı Ama Cihad meydanına geldiklerinde Bırakıp gidiyorlardı Kimlerdi bunlar Bunlar münafıklardı Bunlar Gönüllerinden gelmeyenleri Dilleriyle söyleyenlerdi Çeşitli çeşitli bahane koyanlardı. Gelemeyiz ya Resulallah. Şöyledir ya Resulallah. Böyledir ya Resulallah deyip terk edip gidiyorlardı. Bağları çözüyorlardı. Ama kimisi vardı. Eba Eyyub Ensari'ler gibi. ilim, rahmet ve aşk medeniyetini insanlara sunmak için an içenler de vardı. Ben hiçbir şey bilmez iken Her şeyden bir haber iken Rabbim beni iman ile ilim, rahmet ve aşk medeniyeti ile diriltmişken Benim hayatım harab iken Bütün azalarım harab iken iman ile mamur etmişken Ve Allah CelleŞanuhu Peygamberinin eliyle bana elini uzatmışken, Ben de, Ben de elimi uzatmalıyım, Benden el uzatmayı bekleyenlere diyordu, Eba Übel Ensari. Eba Übel Ensari'ler gibi, Gönülden, Bilinçli olarak, Baş rol aktörü olmuş olanlar, Aşk filminin, Baş rol aktörleri olmuş olanlar, ilerliyorlardı. Neticede, onlar bunu hissederek yapıyorlardı. Bilinçliydiler. Bakıyoruz. Bin kişilik mücahit ordusu. Üç yüzü gidiyordu. Abdullah bin Übey bin Sölül münafıkların başı şu gerçeğe sığınıyordu o Muhammed gençleri dinliyor da bana muhalefet ediyor kendimizi ve çocuklarımızı ne diye tehlikeye sokalım evet dostlar emniyeti evlerde arar olmuşlardı yaşamın teminatı oturmaktır sanıyorlardı bu propagandaya kanıyorlardı sonuçta dünyada hasretle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 alan da Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü iseniz eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden Kurtarın bakalım de Evet dostlar Rabbimiz Bize Bu gerçeği Ali İmran suresinin bu ayetleriyle sunuyorlardı Oturanlar Ölmeyeceklerini sanıyorlardı Sanıyorlardı ki Evlerinde oldukları zaman Ecelden yakayı kurtaracaklar Eceli savdıkları zanlı ile Sefere sırtlarını dönüyorlardı ama öyle miydi? Hayır, öyle değildi. Bir yandan bakıyorsunuz. Bu aşkı bilen... İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile dirilmiş olan... İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile gönlünü mamur etmiş olan... Eba Eyyub el Ensari'ler kendilerini dirilten aşk davasını insanlara ulaştırmak adına mallarını, mülklerini, çoluk çocuklarını, evlatlarını ve bütün rahatlıklarını bırakıyorlardı. İstanbul'umuza kadar yürüyorlardı. Her şey ortada değil mi? Gönlü yaralı olan insanların o gönüllerine bir el gerekiyordu. Başı okşanmaya ihtiyaçcı olanların başlarını okşamaya bir el gerekiyordu. Dertte olanların devaya ermesi için, hasta olanların şifaya ermesi için, borçlu olanlara edaya erebilmesi için, sıkıntı, stres, mahzuniyet, bunalımlar içinde olanların rahmete, mağfirete, huzura ve saadete ermeleri için, Uzanılması gerekiyordu İşte bu aşk ile Eba Eyyübel Ensariler Çıkıyorlardı Medine'den Bütün imkanları Berteref ederek Geliyorlardı Ve bizim İstanbullarımıza Şeref veriyordu Başka Eba Eyyübel En batıya gidiyordu Diğerleri en doğuya gidiyordu Diğerleri en güneye gidiyordu Diğerleri en kuzeye gidiyordu Tüm insanlık Aşkı görsün için Ne kadar dikkat çekici değil mi dostlar Öyle bir aşk ki Öyle bir aşka eriyorlar ki... Ben diyenler... Ben olayım, ben üstün olayım, ben zengin olayım, ben iyi olayım, ben şu olayım, ben bunu olayım deyip egoist bir biçimde... Sadece kendini düşünenler... Kendi çıkarları için öz kızlarını bile toprağa gömerler... Öz kızlarını neden toprağa gömüyorlardı? Vay canım, kız çocuğu olmuş, yazık... Görüyorsunuz değil mi? Sırf insanlar demesin için öz kızlarını toprağa gömecek kadar bencil olan insanlar sonra bizliğe geçiyorlardı. Çünkü ilim, rahmet ve aşk medeniyeti olan İslam insanları benlikten bizliğe götürüyordu. Kendini düşünenler İslam'ın nuruyla öyle bir aydınlanıyorlardı. Öyle bir aydınlanıyorlardı ki ondan sonra... Bırakın yakınındaki dostlarına kendilerini öldürmeye gelen düşmanları için bile gözyaşı döküyorlardı. Keşke görse. Keşke. Keşke birazcık bizi dinlese. Keşke birazcık araştırsa keşke. Düşmanı için bile İslam insanı bu hale koyuyordu. Benliği yaşayanları ...bizliğin izzet ve şerefine götürüyordu. Ve bakınız, sadece diğer insanlar da bu davayı duysun için çıkıyorlardı. Bazen biz bu aşktan, bu bilinçten uzak kalıyor muyuz acaba? Evimizin yanındaki camiye, sevgililer sevgilisiyle, en büyük dost ile... Hiç kimsenin görmediği yerde bizi gören. Hiç kimsenin bizi bilmediği yerde bizi bilen. içimizden geçenleri bile bilen. Bizi bizden iyi bilen. Yüce dostla buluşmak için camiye bile giderken ne kadar da çok iç problemler yaşar duruma geldi ki bazen. Bazen... Bırakın Medine'lerden çıkıp İstanbullara gitmeyi Evimizin yanında birkaç adım uzaktaki camiye Giderken bile iç alemimizde ne kadar zorluklar Ne kadar seslenişler duyduk bazen Aradaki farkı düşünebiliyor muyuz dostlar? Biz Allah'ım sen birsin ortağın yoktur Muhammed Aleyhisselam senin peygamberin aşk elçindir İman ediyoruz, deyip tepeden tırna ilim rahmet ve aşk medeneti İslamla mamur olan bizler. Bu önümüzdeki tablo, aşk dininin, aşk peygamberinin, aşık dostlarının şu tablolarına baktığımızda, sizce biraz kıyaslamamız, kıyaslamamız gerekmiyor mu acaba? Sizleri tenzih ederim. Ama birbirlerimizle karşılaştığımızda bunu paylaştığımızı bir düşünebilir miyiz? Biz evimizin yakınındaki camiye günde beş kere soluklanmak için, günde beş kere rahatlamak için, günde beş kere alnımızı secdeye kurup şereflenmek için, mira gerçekleştirip ötelere ulaşabilmek için, en büyük dost olan en büyük sevgiliyle buluşmak için Evimizden çıkıp ya da iş yerimizden çıkıp Belki öğle ve ikindi iş yerlerinde olunabiliyor Belki akşamda Peki sabah ve yatsı namazına ne dersiniz dostlar? Bazen araştırmada ne de geride kalıyoruz bazen ama bazılarımızda ne kadar güzel işişliyor, kapı tapı dolaşıyor, insanlara sunmak için, insanlara anlatmak için bir saray var dostlar, mükemmel bir saray. Ama kişi sarayın kapısının önünde oturmuş, sarayın içine girmiyor ve sarayın kapısının önünden sarayla ilgili Sarayın içiyle ilgili yorumlar Yapmaya çalışıyor Bu ne kadar doğru Ne kadar mantıklıdır dostlar Bizim dinimiz Aklı olanların dinidir Kur'an'ın ifadesini sizlerle paylaşmam Gerekirse Düşünen insanlar içindir İçine girmeden Bakıp görmeden Odalarını dolaşmadan Merdivenlerinden çıkmadan Sarayın içindekilerini nereden bileceksiniz ki Kapının önünden yorum yapılır mı? Bilmeden bir şey söylenebilir mi hiç? Bazen, bazen gerçekten de araştırmada eksiklik yaşar olduk. Bazen gerçekten de rahmeti birbirimizle paylaşmada eksiklik yaşar duruma geldik bazen. Ama ebay ve aşkını, o aşkı kendi gönüllerinde hisseden, tepeden tırnağa bütün cüz'ileri bu aşkı hissedip, Allah'ım seni seviyoruz ya Rabbi, Allah'ım sana aşığım ya Rabbi deyip yollara dökülenler, peygamberleri gibi kendilerini öldürmeye gelenleri diriltmek için çaba sarf edenlerimiz de vardı. Kendilerine zulmedenlerin kapısını yetmiş kere de olsa giderek aşındıranlarımız da vardı. Ama sadece duyurmak için, sadece tefekküre davet için, dinimizde, İslam'da, Kur'an'da, Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantısında bir insana yap diyemezsiniz dostlar. Sadece siz anlatabilirsiniz. Mekke'nin fethini hatırlıyorsunuz değil mi? Efendimiz Mekke'yi fethetti. Artık her şey bir işaretine bağlı. Kendini zulmedenler, kendisinin hayatına kas tedenler, kendisini yurdundan çıkaranlar. Ümmetim, ümmetim diye feryatlarına rağmen onun ümmetini, eshabını gözünün önünde şehit edenler artık elinde. Biliyorsunuz, biz olsak ne yaparız konusuna hiç girmeyeceğim ama o peygamber bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam genel bir af ilan ediyordu. Bütün düşmanlıkları ortadan kaldırıyordu. Sonra da isteyen istediği dinde kalabilir. İsteyen İslam'a girebilir. Sonra anlatıyordu Rahman olan Mevlasının kendisine sunduklarını. Eğer devam ederseniz, eğer uyarsanız kazanacağınız şeyler ''Dünyada huzur ve saadet, ahirette de ebedi mutluluk ve mükafat, menzil olarak cennet ve cennette de Allah'u Teala'nın cemali.'' diyordu. ''Kabul etmezseniz ki gene sizin tercihinizdir ama lütfen araştırın.'' diyordu. ''Sevgililer sevgilisi tebliğ yapıyordu, sadece duyuruyordu, duyuruyordu görevi oydu.'' Ayet-i Kerime'de Mevlamız buyurmuyor muydu? Sen ancak bir tebliğ edici Resulüsün. Sen hiçbir insanın başına bekçi olarak gönderilmedin. Sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir. Ey Peygamberim üzülme. O kadar üzüyorsun ki kendini bir insanda ateşten kurtulsun için, bir kimse de ateşte yanmasın için, bir kimse de zahmete o kadar koşturuyorsun ama ey peygamberim diyor Allah Celleşen, sen sadece duyuracaksın, başka bir şey yapamazsın. Rahmet peygamberi bunu biliyordu, insanlara duyuruyordu ama gönlü Gönlü, gönlü razı olmuyordu işte. Nasıl razı olsun ki? Tövbe suresinde ümmetine rauf ve rahim olduğu belirtilen... ...hani tabir ve tefsir edecek olursak... ...ümmetinden birisinin saçına rüzgar sert esse... ...ciğeri sızlayan elçi... ...kişiye anne babasından daha da yakın... ...bir de onu göndereni düşünür müsünüz lütfen... Eğer onun peygamberi böyleyse, ya o peygamberi gönderen Allah'ın rahmetini bir düşünebilir miyiz? İlik anında ümmeti, miraca çıkıyor ümmeti, son anında ümmeti, maaş günü ümmeti. Aman Allah'ım, güzel Rabbim, bu ne büyük bir çırpınış, bu ne büyük bir çırpınış böyle. Ama buna rağmen, Buna rağmen zorlama yoktu. Ne kadar içi içini yese de yap diyemiyordu. Sadece sunuyordu. Bize düşen de sunmaktı dostlar. İşte böyle güzel insanlarımız da vardı. Eba-i Yübel Ensarilerin aşkını gönüllerine yerleştirip... ...bırakın Medine'den İstanbul'a gelmeyi... ...İstanbul'umuzdan çıkıp bütün dünyaya yayılan insanlarımız da vardı... ''Dünyaya yayılamasa bile bulunduğu ilçelerdeki, bulunduğu mahallelerdeki tanıdıklarına gidenler vardı. Biliyor musunuz?'' ''Bakınız, şu resime bakınız. Şu resimi yapan sanatkar ne kadar ka usta değil mi? Ne kadar da güzel yapmış. Eserlerini, resmini gördükçe sanatkarı tanıyoruz.'' diyorlardı. ''Peki şu kainata bakar mıyız lütfen?'' diyonlerimiz da vardı. ''İnsanları tefekküre davet edenlerimiz de vardı.'' Çay içenlerin yanına geldiğinde Kahvehanelere geldiğinde Bir kahverin 40 yılı hatırı varsa Size o güzel gözleri Kulakları burnu ağzı Eli ayağı hayatı veren Ya ona olan şükür Hep tefekküre böyle sevk edenlerimiz de vardı Ne güzel İşte peygamberim Aleyhisselam böylelerini Ölüm anında karşılayacaktı Kabirde onlara eşlik edecekti Mahşerde sancağının altına alacaktı Hiçbir yere bırakmayacaktı onları Allah'ım seni seviyorum ya Rabbi Ya Resulallah seni seviyorum efendim diyenleri Allah Celle Şaluhunun izniyle şefaat buyuracak Kevserinin başına bekleyecekti Ve cennette ...elinden tutacaktı böylelerini Allah'ın Resulü... ...Cemalullah'ı seyre götürecekti. Ne kadar güzel her şey. Ne kadar güzel her şey dostlar. Her şey o kadar güzel. Kainat, aşk kokuyor. Ama biz insanlar... ...bazen biz yapıyoruz kendimizi aslında yaptığımızı. Yoksa Rabbim, Rahman olan Rabbim dünyada merhametini o kadar sunuyor ki hani Rahman, dünyada kafir, mümin ayırt etmeden bütün kullarına merhamet eden Allah. Bazen bazı insanlar bitmek, tükenmek bilmeyen, doymayan nefislerini telkin ve taskin edemedikleri için başka insanlara zarar veriyorlar. Günümüzde mecnun değil mi dostlar? Allah'ın arşı o kadar geniş ki her şey huzur ve barış çizgesi içerisinde geçilebilir. Ama beşeri arzular doymayak bilmeyen nefis. insan aklını sultan nefsini köle yapınca dünya huzurla doluyor. Ama insan Nefsini sultan, aklını köle yapınca işte o zaman ortalık karışıyor. Düşünsenize, Allah size güzellik veriyor, rızık veriyor ama siz o rızıkla yetinmiyorsunuz. Size verdiği rızkın aynısını B kişiye de veriyor ve B'ninkinin de almaya gayret ediyorsunuz. Tabi bunu belirtirken sizi tenzih ederim. Ne yazık ki böyleleri var. Ülkeler arasında bile görmüyor muyuz acaba? O onun malına göz dikiyor. O onun malına göz dikiyor. Halbuki paylaşmak da var. Ama paylaşmak istese de diğeri ötekisi kabul etmiyor. Ben paylaşamam diyor. Dünyanın çeyreğini veriyorsunuz. Yarısını istiyor. Yarısını sunuyorsunuz. Siz cömertsiniz. Paylaşıyorsunuz. Hepsini istiyor. İşte böyle dostlar. Bölelerine de uzanmak gerekiyordu. İşte Ebu Belensariler o yüzden çıkıyorlardı. Aşkın şehri Medine'de, aşkın doğduğu şehir Medine'de çıkıyordu. O yüzden Ebu Belensariler İstanbullara kadar geliyorlardı. İnsanlar dirilsin içindi. Kendilerini öldürmek için kılıçlarını kaldıranları diriltmek için kaldırıyorlardı kılıçlarını. Keşke birazcık daha araştırıp insanları buna davet edebilsek keşke biraz daha lan evet dostlar Rabbimiz Ali İmran suresinde münafıkların bu sözlerine şöyle cevap veriyordu de ki evlerinizde kalmış olsaydınız üzerlerine ölüm yazılmış olanlar yine muhakkak devrilecekleri yere çıkıp gidecekler bu göğüslerinizin içindekini yoklamak, kalplerinizi temizlemek içindi. Ve Allah sinelerdekini bilir, gizlinin de gizlisini bilir. Evet dostlar, sinelerdeki gizlilikleri ve kirlilikleri deşifre için sefer kaçınılmazdı. Evle sefer yeri arasında gidip gelmek. Evle sefer arasında bocalayanlara net mesajlar sunuluyor aslında bu ayette. Oturmak mı, yürümek mi? Hayatın rotası belirginleşmelin bu noktada. Kalbi marazlı olanların oturmak için başvurdukları bir diğer savunma da bilmiyoruz, beceremiyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz sözcükleriydi. Ama Ali İmran suresinin 167. ayetinde Bir de münafıklık edenleri açığa vurmak içindi. Kendilerine gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun dendiği zaman şayet muhabere etmeyi bilseydik peşinizden gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı. Onların ağızlarındaki sadece dudaklarının ucunda kalıyordu. Kalplerde olmayan şeyi söylüyorlardı. Onların gizlediği şeyi Allah çok iyi bilir. Oturmada ustalaşanlar yürümede neden beceriksizleşiyorlardı dostlar sizce ne dersiniz? Çünkü olayın özünde nifak vardı. Bilmemenin mazeret olacağını sanıyorlardı. Kaldı ki bilmiyordu da değillerdi. Savaşmayı çok iyi biliyorlardı ancak işlerine gelmiyordu. Bundan dolayı politikalarını oturmak... Yaşam felsefelerini sefersizlik üzerine bina etmişlerdi. Aynı zihniyet, nifak ve fesat için oldukça hareketli ve gayretli oluyabiliyorlardı. Uhud'da müminler cephesinde de yürüyüş zafiyeti gösterenler vardı hatırlıyorsunuz. Savaşın en nazik anında Muhammed öldürüldü Şayyası müminlerin belini kırmıştı. Ayaklarının bağı çözülmüştü. Dizlerinde derman kalmamıştı. Kaçışmalar. Telaş, panik, sanki gök kubbe üzerlerine çökmüştü. Kimse de adım atacak mecal kalmamıştı. Resulullah'ın etrafında onu savunan yalnızca otuz kişi kalmıştı. Muhammed öldüyse her şey bitti sanmışlardı. Öyle bir infial ki Medine'yi bile sarmıştı. Sarsmıştı Medine'yi. Sefere ara veriliyordu. Şok, tereddüt, kaygı müminleri vuruyordu. O tabloyu en güzel tasvir eden Kur'an-ı Kerim şu şekilde anlatıyor bize dostlar. O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdı halle siz boyuna uzaklaşıyor hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Size keder üstüne keder verdi ki bundan dolayı ne elinizden gidene ne de başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Siz seferle mükellefsiniz zaferle değil. Evet dostlar. Seferde yüzümüz ve yönümüz ganimetten yana dönerse yürüyüşten kopabiliyoruz bazen. Unutmamamız gerekiyor. Bu sefer Hz. Muhammed ve Vesselam'ın hayatı ile de sınırlı değil. Onun başlattığı yürüyüş onunla bitmiyor ve bitmeyecek. Diyor ya ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya bize. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de. Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye dönecek misiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ricat, firar, kaçış, kaytarmak. Hayır, asla müminin lügatinde olmaması gereken kavramlar bunlar. Dava onu yürütenden daha da ebedi. Dava, onu yürütenden daha da ebedi. Dava, onu yürütenden daha da ebedi. Bu yolda irtidat, infisal, inkiza, in iktida yok dostlar. Nice peygamberler vardı ki, beraberinde Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar... Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Evet, sakın, sakın yürüyen peygamberin oturan ümmeti olmak gibi bir yanlışa düşmeyelim dostlar. Bütün peygamberler yürüdü. Yürüyenler kazandı, oturanlarsa kaybetti. Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de, dünyanın bütün ölçüleri içerisinde iman ile şeref bulmuş ama imanları yüzünden mahzun durumda bırakılan ama ezilen ama mazlum durumda bulunan insanlar başlarını okşayacak bir el beklerlerken, gönüllerinin yaralı kalplerinin üzerine sıcak bir el beklerlerken, ümitsizliğe kapılmak durumuna kalmışlarken, ellerini açıp Allah'ım, Allah'ım bize bir sahip gönder diye yalvarırlarken, nasıl oturabiliriz ki dostlar? Eğer bizden öncekiler oturmuş olsalardı, ecdadımız oturmuş olsaydı, ecdadımızın rehber olarak gördükleri sahabe kiram kirem otursaydı, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, bu aşk davası insanların gönüllerini mamur edebilir miydi? Ne olur, evimizin kapısını, Evimizin kapısının tam karşısında oturan komşumuz için bile, Evimizin çevresinde oturan komşularımız için bile, Sokak ya da mahallede oturan komşularımız için bile, Adım atmamız gerekmez mi acaba? Gönlü yaralıların gönüllerini teskin etmek için, Muhakkak ki böyle değilsiniz. Muhakkak ki siz, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını adım adım takip ediyorsunuzdur. Nerede bir gönlü yaralı olsa, nerede bir dertli ve kederli olsa, Allah'ım bittim kim diyorsa biliyorum ki siz Allah'ın izniyle bittim diyenlere yettim diyorsunuzdur. Sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Nerede bir dertli olsa uzatırdı elini Biliyorum ki sizde Ey efendim ey sultanım sen elini uzattın bize 1400 sene öncesinden Biz de tuttuk elinden elhamdülillah Ve bizden el bekleyenler var ve biz de onlara elimizi uzatacağız sultanım. Onlara da ellerimizi uzatacağız. Yeryüzünde dertli bir insan bırakmamak için. Yeryüzü karelerinde dertli, kederli, hüzünlü bir tanecik insan bile bırakmamak için koşturacağız efendim diyorsunuz biliyorum. Elinizin uzandığı her yere uzatabiliyorsunuz uzattığınız kadar elinizin uzandığı kadar uzatmaya gayret ediyorsunuz İnsanlara da bunu paylaşalım lütfen dostlar insanlara da bunu sunalım çünkü insanlar ümmet Muhammed'den el bekliyorlar yardım bekliyorlar ilim, rahmet ve aşk davası İslam'ın devalarını bekliyorlar Ahsıl saadetten gelen devaları zamanımızın dertlerine sunalım ki her yer gül koksun. Ve dostlar bu haftaki programımızı burada noktalarken notlarımızı da almış bir vaziyette bize radyomuzun www.ozlefm.net adresimizden de bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet dostlar haftaya Kaldığımız yerden devam etmek üzere Sizlere Allah'a emanet ediyoruz Rabbim ilim rahmet ve aşk Medeniyeti güzel İslam'ın nurlu yolunda ilerleyip yuvasını gül bahçesine Çevirip insanları O gül bahçesine davet edebilenlerden Eylesin sizleri ve bizleri Diyorum dostlar Allah'a emanet olunuz efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ve Berekat